Thank you.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 13 koca gündür bir savaş var. 12. gününü atlatıyoruz biz. Umarız bugünkü görüşmelerde bir ilerleme sağlanabilir derken her dakika yeni bir yıkıma, her dakika ayrı bir faciaya ve fecat'e çıkıyor. Hayat bildiğiniz anlamda sahte bir imgeleme, bütünüyle ve bariz bir biçimde kurgulanmış bir tahayyülün eseri kılınıyor. Müşterek bayisler zehirleniyor, yok sayılmaya çalışılan her pratiğin ve beraberindeki hayata ait değerlerin çürümeye üst tutturulmasıyla o imgeleme belirgin bir şekilde yalanların kılınıyor. Hayat yalan ediliyor. Hayatın ederi, anlamı, kapsamı toptan çöpe basılıyor. Bir zamanlık değil, daimi bir biçimde vuku bulan, yapılandırılan hemen her hamle ve hemen her müdahale biraz daha sıradan hayatını gasp ediyor, bir buna yarıyor. Dününden bir yarın imal etmeye çalışan Mavi Küre'nin muktedirleri Türkiye gibi ülkeleri de yemleyip ileriye sürüp kendi çıkarlarını muhafaza ederken hayat içliğin sınırlarını çoktan terk ediyar olunuyor. Başlangıcından bu yana süre giden Rusya'nın Ukrayna'da yarattığı Kırım, Savaşı ya da Lüpediz Vahşeti bu anlamda değerlendirmek mümkün. Hayat sahte imgelerle kuşatıp daha birkaç hafta öncesine kadar kendi olağan normallerini yaşayan bir ülkenin, Sıradan insanların ellerinden hayat hakları çalınır. Kentler, füzeler ve diğer askeri mühimmatlar ile bombalanıp durulurken yaşam isteminin kökünden yıkımı, kazılması da gerçekliğine kavuşturulur. Hakikatin mahfına tanıklık eden bir varlık haline dönüştürülür. İşte insan. Kendisini yöneten katı olarak seçtiği temsillerin son kertede uyguladıkları biopolitik cerahatler silsilesi ve bütün o eylemlerle çıka gelen tahakküm nesnelliği Kanunlarda var edilmiş kuşatmalarla birlikte hayat mefhumunu delik olunur. Düşkün kılınan, sen düşünemezsin denilen ve bariz bir biçimli bir karanlığa reyin edilen müşkül pesent insan temsili hakikate vardırılır. Bir şeyi beğenmesine gerek yoktur zaten. Dayatılanları kabullenmesi, makbul diye kodlanmış olan teslim olması da kafidir. Her atılan adım George Orwell'in kurmaca, hakikat yapatı 1984'ün eksik cüzdür aynı zamanda. Anlatılanla hakikat birbirine buluşturulduğu bir deneyim var edilir. Düşkün, eksik, yarım konulan insanla bir yeni yüzyıl, bir gelecek inşası düşünülür. Yok edilmiş toprak parçaları izi daha geriye konulmamak istenen bir Ukrayna gerçekliği var edilir. Ocak ayı içerisinde yapılması planlandığı söylenen ve afişe edilen bir işgal yıkım tezgahta biçimlendirilirken o kamuoyunun sessizliği için her fırsatın kollandığı da açığa çıkar. Hayat 3.30 kuruşluk bir meseldir. Putin'in Rusya'dan yönlendirdiği mesajlar, Amerika'da Biden'ın ortalığa saçtıkları, AB üyesi ülkelerin birlikte var ettikleri, hepsi bir hepsi birlikte ve ayrışmaz piyalonlar alarak namı yazmaya hacet kalmayan üçüncü taraf dünya ülkelerinin birlikteliğinde bütünüyle tam da doğrudan bir yıkım bina olur. Hayat onca sahte imgelemle birlikte yeniden biçimlendiriliyor ve yönlendiriliyor gibi görünse de asıl olan yegane şey. Bütün bu çürümüşlük haldir ki Orwell'in kaydında görünenin tamamlayıcısı kısmı da buralardadır. Hep buradadır. 2000'den fazla sivilin salt 7 günde hayatını kaybettiğinin detayları ortaya çıkar. Ee, bunun e, Birleşmiş Milletler tarafından yapılan araştırmaya göre 425 insan olduğu düzeltilir ama yani sivil derken orayı muhafaza ederken üniforma giymiş insanları dahil etmedikleri söz konusu ee, daha dün ilpindeki Tahliyeler sırasında onlarca insanın hayatının çalınabildiğini gördüğümüz bir gerçeklik karşımıza çıktı. İnsanın o insani olandan kopuşunun makam ve mevkiler için var demiş kötülüğün sınırsızlık da sunulmasının dehşitle de cabası. Savaşın tek bir gününe sığdırılmış aşağıdaki gibi bir durum, olay ve vakalar sayesinde o insani olanın her nasıl sekteye uğratıldığı da daha afaki bir biçimde anlaşılır. Ee, buna dair pek çok detay var. Sadece 7. günden birkaç detayı anlatayım mesela. Rus Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov Ukrayna'da 498 askerin, Rus askerinin öldüğünü 1597'sinin yaralandığını söyler. Bu hiçbir şekilde ilerlemez ve güncellenmez. Ee, Sergei Lavrov 7. günü Kırım'ın Ukrayna'ya ait olarak kalsaydı şimdi orada NATO üslerinin yapılmış olacağını savundu. Lavrov bunun Rusya için kabul edilemez olduğunu söyler. Batı Rusya'nın önüne yeni bir demir perdede indirmeye karar verirse endişelenmeyeceğiz ve gelişme fırsatı bulacağız diye bildirir. Ukrayna'nın doğusundaki liman kenti Mariupol 7. günü belediye başkanı Vadim Boychenko tarafından şu sesle işte karşılanmış. Ee, BBC'ye konuşan Mariupol Belediye Başkan Yardımcısı Orlov 130.000 kişinin yaşadığı sahil beldesinin neredeyse tamamen yok edildiğini söyler ki kayıtlarda ve daha sonra gördüklerimizde de yok edilmiştir. Ulusal muhafızlar yetkilileri Zaporijya yani Nükleer Santrali'nin bulunduğu Enerhodar kentinde bunun üzerine e Pek çok farklı biçimlerde ortaya çıkmış olan gibi o tahayülün etrafında da bir yıkım şekillendirecektir. Buna dair detayları da vereceğim. Aynı gün Kiev'deki televizyon kulesi de etkisiz hale getirilir. Ki birkaç gün sonra zaten e, bunun detayları Harkiv'deki televizyon kulesinde de var edilir. Dub Defense'de başladım. Far Dub The Foundation etiketinden yayınlanmıştı. Most High parçasıyla devam edelim. arkasında. olacak. Sesli Meram karşı radyoda. resim veren da devam ediyor. 4 Mart'ta Tansu Pişkin'in Biyanet'teki haberinden aktaracağım. Rusya saldırısı Ukrayna'daki nükleer santralde çıkan yangın söndürüldü haberi var. 9. güne telafi ediyordu. Ukrayna'nın güneyindeki Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zapor yangın çıkmıştı. Ukraynalı yetkililer yangının Rus saldırısı nedeniyle çıktığını açıklarken yerel yönetici Alexander Starkuk Birkaç saat içinde santralde güvenliğinin sağlandığını duyurmuştu. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu da Zaporizya çevresindeki radyasyonun normal seviyelerde olduğunu belirtti. Reuters'in aktardığına göre yangın ve kompleksin çeperindeki eğitim binasında meydana geldi. Ukrayna Acil Durumlar Servisi olay sırasında altı nükleer reaktörden sadece birinin çalışır durumda olduğunu aktardı. Yakınlardaki Enerhodar kentinin belediye başkanı Orlov'da santralin bombardımana tutulması nedeniyle yangın başladı. İtfaiyenin çatışmalar nedeniyle yangına müdahale edemediğini söyler. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ise Rus ordusunun nükleer tesise her yönden ateş açıyor. Yangın çıktı bir patlama gerçekleşirse Çernobil'in 10 katı büyüklüğünde olacak Rus derhal ateşi kesmeli. itfaiyelerde de izin vermeliler. Daha sonra santral sözcüsü yangının büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtip gereken müdahale için... E pek çok hamlenin gerçekleştirildiği uzun soluklu bir çabanlardan santraldeki yargının Vladimir Solenski telefonda görüşen Boris Johnson durumun endişe verici olduğunu bildirir. 4 aktif nükleer santralde 15 faal nükleer reaktör bulunur. Yangının çıktı ve dünyanın en büyük 10 nükleer santralinden biri olan Raporizhia nükleer santrali Ukrayna'nın da elektrik ihtiyacının dörtte birini karşılıyordur. Ve o gün akşam İlhak edilmiş kentler de vardı bir yandan. Çernobil ve da kontrol altına Rus ordusuna geçer. Düzen alt üst edilirken nükleer masada ikide bir ısıtılıp gelmiş olanın bir yıkımın ta kendisi olduğu konuşturulmaz. Ekranda liderlerin birbirleri ardına parmak sallamaları, hizalar, sınırlar buyurmalarının hazin sureti ve bitimsiz bir korkunun yeniden ve yeniden üretilmesi güncellenir. Olmakta olan bir toprak parçasında daha önce eşine nadiren rastlanmış bir inatla yıkımın, yok etme ve süreyen biçimde zapturapt altın almanın bir başka ülkenin esir kılınmasıdır. O arada garabetlik faaliyetlerle illaki ırkçılık pompalanmaya devam olunur. Kentler bombardımana tutulmaya, tesislerle önemli kentler kuşatılmaya çalışılır. Her şey bir topu 9 günde var edilir. Bugün 12. günün bitimi. Aylarda sanki varmış bu yıkım gibi görünüm karşımıza çıkartılır ki bunları daha önceden Muktedir'in dünyasındaki en küçük hayataklarının göz ardı edilmesi bir kere daha tescillerinin Rojava'ya yönelik Kırım faaliyetlerinden gizli açık yıllar yıldır sömürülen Afganistan'a daha yakınlardan Artsakh, Nagorno-Karabağ ya da Dağlık-Karabağ güncesinden bir fark barındırmaz. Aleni bir biçimde hayat sahte imgelerle kuşatılırken her şey güllük gülistanlık buyrulur ve bu güllük gülistanlık içerisinde sanki biz bunu yiyecekmişiz gibi bize haberi dönüp dönüp ısıtılıp bir kere daha sunulur. Tümülüyle hayat kesintisiz bir biçimde yıkama uğratılıyor. Ukrayna'da daha önce pek çok başka yakın ülkede var demiş olan bir yok etme kültü yeniden biçimlendiriliyor. Sıradan olan insanın hayat pratikleri delik deşik kılınıyor. Milyonun üstünde göç şimdiden söz konusu edildi ki dün itibariyle bir buçuk milyonu geçmişti. Polonya sınırından veya işte sınır kapılarından yurt dışına mülteci olarak geçen geçici misafirler. Herson, Maripol, Odesa, Irpin ve Kiev'de, kendi, yani Irpin ve aynı sayılabilir belki de, ta kendisinde kısaca yaşamın var değil, alanların yekününde bir cürüm sergilenmeye devam ediliyor. Hayat yalan ediliyor. Savaşı başlıktan konuşurken çekincesiz bir biçimde bir ülke tek başına bırakılıyor. Batı'nın ses verdiği şeylerin birer yaptığımdan çok artık göbekten birbirlerine bağlı bir kapitalist sürekliliği sakatlamamak aman zeval gelmesin, aman şimdi ağzımızın tatı kaçmasınlarla birlikte... Dostlar alışverişli görüşünün Kabilinden var edilmesi söz konusudur. Ne Rusya ne Amerika'nın birbirlerini terk edecekleri yoktur. Var edilen örtbas etme ve hamleleri, demeç trafikleri, milyon tane son dakika arasında bu ülkedeki yaşam aksı kökten çürümeye reğen Hayat elden kaçırılıyor dediğimizde bu bulan cehennem orasıdır ki bir or ortadadır. Ve bunun daimiliği ve şekillendirilmesi seyredenir. Maripolu ve Balno Hava'da oluşturulması ikinci müzakere görüşmelerinde kararlaştırılan insani korudur daha dün yarım saat geçmeden iptal olmuştu. Bugün efhen gece 12 itibariyle var edildiği söylendi ki onun kayıtları zaten internetten paylaşılmaya da devam ediliyor. İnsanlar daha yoldan karşıya geçerken ister sniper deyin, ister keskin nişancı deyin, ister şu deyin, ister bu deyin. Yani bir, bir şekilde tarama taranarak ilerlenmeye çalışılıyordu. Eee bunu işte Adem Metan da galiba işte Ukrayna'da onun kaydında da var mesela kurşunlar kafaların üstünden geçiyor ve bitimsiz bir biçimde. O arada o geçtikleri kaldırımlarda daha sonra bir cam pazarı da kuruluyor. Bir aile parçalanıyor. Ee, baba hariç evlatları ve eşi de orada hayatını kaybediyor. Tabii bunların hepsi son dakikaların arasında yutulup, yenilip yutulup kayboluyor. Ve böyleyken böyle bir oluşum karşımıza çıkartılıyor. Cürmün kıyısına terk edilmiş olan yüz binlerce insanın varlığı mutabotu bıçak sırtında bir ateşkesi var edilmeyen insanların insafına terk edilmesi, hayat kendi normalden alıkonulup bambaşka bir çehreye ma ma alenen mahkum kılınıyor. Buna daha çok söz edeceğiz. Bugünün detayları var ama işte Türkiye'ye nasıl yansıdı aman gavur gavur yiyor aman işte bize ne kardeşim falan derken. Türkiye bir yandan Ukrayna'ya TB2 Bayraktar isimli zımbırtıyı satmaya devam ediyor. insansız sabah aracı ki Artsakh'ta e, Dağlı Karabağ'da Türk hükümetinin ve Türk devletinin var ettiği o işte arka çıkmalar sayesinde Azerbaycan'ın bir yıkımı var edilmişti. 30 senenin revanşını aldık işte gavura gösterdik gününü falan filan. Bu aynı şey bir yandan Rusya'yı yanlarken öbür yandan işte Ukrayna'ya silah satmak, e, çalışmak ve bunun abesliği karşımıza çıktı. Bayraktarlar, bayraktarlar o grup teşekkür etti Sonra o ekibe Ethem Sancak denen işte başamirse amir de alası çıktı. Rusya sevdalısı da olduğunu gösterdi. Ama işte biz bunu bunun için kullanacaklarını zannetmiyorduk falan. Fışturk fişmeken dedi. Bu arada sürekli gaz, e, gaz dedim. Doğal e, doğalgaz tabii ki Avrupa'da fiyatı metreküp bazında 3000 dolarlara kadar çıktı. ki 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 3000 dolar seviyelerine çıktı. Türkiye'de gün aşırı benzin ve mazota zam geliyor. Ee, bunun da tabi ki yansıları bire isteye ve belki bilinçli bir biçimde hayatın çürümesine yol açıyor. Ee, ve Tabii ki bir de buğday krizimiz var. Tabii ki bunun yanında bir de ayçiçek noksanlığı var. Sanki hiç kalmamış gibi saldırılan ve yani marketlerdeki yağma var ki onun utancında da artık biz bahsettiğimizde soruşturma açılıyor. Zaten kendiniz gördünüz değerli dinleyen. Anlatacak çok şey var. Zar T-Drop'la devam edeceğiz arkasına Izahar 46 Chamber bir Wutan Clan eee kaydı. This Rocket'ten gelecek işin remix'iyle kulaklarınızda beraber. Kung Fu to survive must now be taught to more young men. We must expand, get more pupils. We have only thirty-five chambers. There is no limit. I know, but I want to create a new chamber. devam ediyor. Bu arada soğuk savaş mı kaldı falan tabi de. Ee, Rus haber ajansı TASS'ın aktardığına göre Amerika, Kanada, AB ülkelerinin tamamı, Birleşik Krallık, Jersey, Anglia, Britanya, Virgin Adaları, Cebel Tarık, Ukrayna, Karada, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya, ayrıca Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronesya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan ee, yabancı ülke ve düşmanca hareket eden ülkeler ve bölgeler listesinde isimleri geçti. Rusya-Ukrayna'ya yönelik işgal operasyonunun ve savaşın ardından batılı ülkeleri arda arda yaptırım kararı almıştı. Buna karşı tepkim olarak bu veriliyor. Tabi bir yandan da işte Almanya'da mesela Alman başkanı Scholz, Başbakan Scholz Rusya'dan enerji ithalatı büyük önem taşıyor gibi abuk cümleler kurabiliyor. Tabi bir anda 3000 Euro'lara falan fırlayınca bu 12. günde heyetler müzakerelerin 3. turu için bir araya geldi. Ama dünkü İrpin'deki hadisinin ardının yaşatılan ve var edilen korkunçluk sürekli güncelleniyor. Ve buna maalesef ana akım medyamız işte Rus savaşçılar, Çeçen savaşçılar düzeltelim Kadirov tayfası bilmem ne tayfası işte şunlar gitti bunlar geldi yeni bir YPG oluşumuna izin mi veriliyor aman işte Avrupalı direnişçiler falan gözüyle abuk sabuk konuşarak var ediliyor Kiev ve Lviv'de duraksamaksızın bir şehir savaşına hazırlıklar var ve Kiev'de özellikle Rusya Savunma bakanlığı Kiev Harkov Sumi Maripol insani koridor açılacağını duyurmuştu. Bunu da TSI Türkiye saatiyle 10'da Ateşkes devreye girdiği belirtilmişti. Rusya 4 farklı kentten 6 tahliye rotasını belirtmişti. Ukrayna ise bu rotaları Rusya ve müttefiki Belarus'a çıktığı için kabul edilemez buldu. Üçüncü tur görüşmeler 17-15'te başladı zannedersek hala devam ediyor. Ee, ve bu arkası kesilmeyen bir biçimde. Yere, yerelleştirilmeye ve devam ettirilmeye çalışılıyor. Hani bunu yersiniz diye. İngiltere'nin ki büyük gelcesi Ukrayna'dan ayrıldı. Rusya'dan aa Ukrayna'da ABD'ye ait 30 biyolojik laboratuvar bulunduğu iddiası söz konusu edildi. 5 yerleşim birimini daha kontrol altına aldık. Haberi geçildi. Novokrinskoye ee, Staryorskoye Startom Inokov'a Mayorova, Removka yerleşimlerinin ele geçildiğini bildiriyor Savunma Bakanlığı'nın sözcüsü Konaşenkov. Macron'dan Putin'e siyasi ve ahlaki olarak alay ediyor dünyayla der. LCI televizyonuna konuşur bunu ve burada der ki işte Siyasi ve ahlaki olarak alay etmekle suçlayan Macron Putin'i e diyor bunu. Bu önerinin kabul edilemez olduğunu, işte hani insani koridor oluşturmasını önerdiklerini de hemen arkasından çıkan taleplerin ve bitimsizliğinin 3. tur görüşmeleri yapılırken ee, pek çok farklı noktada işte Kırım'ın tanınması, ee, tabii ki Kırım'la beraber işte Donetsk ve Luhansk ee, Bölgelerinin de de facto ülkelerinin de tanımlanması ve bunun tanımlandıktan sonra işte ancak işte silah durdurulursa siz savaşı durdurursanız şöyle yaparsanız böyle yaparsanız ee, biz de işte nihayet anlamda bir barış görüşmesini imza edebiliriz diye bildirirler. Ve bunu da sürekli bir biçimde kendini tekrar ettirir. E, sanki biz yiyormuşuz gibi sanki bütün dünya bunu yiyormuş gibi. Ortaya çıkar. Başamir Putin'le yaptığı görüşmede hani biz barış aracılığını yapacağız falan ama Antalya'da işte buluşacak mesela insanlar. Ukrayna dışişleri bakanı ve Rus dışişleri bakanları ne yapılacak o da belli değil ama bu da bir çekiklü Türk gemilerinin geçişine izin istemiş Hazreti Putin'den başamış. Tabii hepsinin bir beyi var. Ukrayna Kırım'ı Rusya'ya ait Donetsk ve Luhansk bağımsız ezlediler olarak tanımalı. Ukrayna silah hızlandırmalı ve bu koşullar karşılanırsa Rus harekatı da bir yerde sonlandırılacak. Kremlin'in açıklaması tabii bu. Ve bu galiba inatla devam ederken bunlar var edilirken işte Maurypoğlu'da e, savaşım devam ediyor. Bu Z olarak yazdıkları e, bir çeşit nazizm. Hani Ukrayna'da naziler var. E, Azov. Tugay'ı ya da Azov Partisi ya da Azov bilmem nesi. Yani bunlar nüfusun %2'si, %3'ü, %5'i, %10'u diyelim. Hadi %10'u. Ama e, Rusya'da ortaya çıkan o Z hareketiyle beraber yenileştirilmiş milliyetçilik ve şarlatanlık dozunu açan işte propaganda kayıtları bilmem nelerle Hitler ruhu tekrardan canlandırılıyor. Farklı bir. Hitler'i yenmiş bir yulus. Bu sefer kendi milliyetçiliğini empoze etmeye çalışıyor. Keza Ukrayna'da da ee, Zelenski ısrarla söylüyor bizim bayrağımızda kan nekisi yok bizim bayrağımızda ırçılık yok bizim bayrağımız işte bayraktan ziyade bir toprak parçasının nasıl birliktelikle şekillendirilene dair önemli detaylar paylaşıyor ve bunu da arka arkaya biçimlendirilenin ötesinde hakikat olarak bildiriyor Zelenski'den bir kahraman çıkmaz o da en nihayetinde bir devlet unsuruna dönüştü bir komedyenden bir başkan olması bir şeyleri değiştirmiyor maalesef ki ee, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Kiev ve Maripol dair şehirlere füze saldırılarının sürmekte olduğunu ve Rus bombardımanın sivillerin tahliyesini ve insanın yardım ulaştırılmasını da engellediğini saat 17'de açıklar. AB Konseyi Başkanı Charles Michel Twitter'da yaptığı açıklamada Ukrayna'nın üyelik başvurusunu önümüzdeki günlerde tartışacağız der. Seneye mi tartışacaksınız falan <gülüyor> Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Moripolda 70 Türk rehin tutuluyor açıklaması gelir. Arkov'da 200 Ürdün, 40 Mısır, 15 Vietnam, işte 2 Endonezya vatandaşı, 257 kişi mevcuttur. Mariupol'da 70 Türk, 18 Kazak vatandaşı, 88 kişi vardır der. Rusya Ukrayna'ya ateşkes suçlaması yapar. Çavuşoğlu açıklar, Avru Antalya'da üçlü görüşme yapılacak, Moskova düşmanca eylemler bulunan ülkeler listesini dediğim gibi biraz önce yineler. Zelenski Rusya'ya karşı hinli yaptılımlar ve savaş uçağı ister, Avrupa'da doğal gaz fiyatları uçuruşa geçerken Türkiye'de de dahil korugan ekonomilerde dolar alır yürür 14.411 lira aşağı yönlü gösteriyor mesela haber nasıl bir aşağı yönse bu, dolar 8 liradan 14 lira 41 kuruşa düştü, muhteşem. Yarın yeni kazıklara uyanacağız. Benzin ve mazotta güncellemeler olacak motorinde. E, altının fiyatını hiç bilmiyorum Altının olsa 2000'i 2000 görmüştü. 1990'larda şu anda 923 lira seviyelerinde altın fiyatı. Ki bunların hepsi ve Beyderpey var edilenler. İşte o yıkımın aralıksız devamlılığını da sağlıyor. Hani savaş bugün bitse en az 5 yıl dünya ekonomisinde bir yere düzelmeyeceğiniz mutlak işaretleri karşımıza çıkıyor ki bu duraksamak bitmeden bir yıkım sofrasına hem memleket hem dünya hem Ukrayna hem ora hem bura hem Rusya her yer dahil ediliyor. Neresinden baksanız düşündürücü izahar vuteng style'a devam edeceğiz. Distro Label'dan. Ee, Charlie B. Geçen hafta konuk etmiştim. Deep Jungle Records'tan B. Waves, waves parçası. Sonra finale uzanacağız. Burası sesini <Gülüyor> Kill it Kill it Kill it Kill it Kill it Kill it Kill it Kill it Kill it Kill it Kill I'd like to try your textiles. neticede bir yıkıma denk geldiyse ise sürekli olarak yeni güncellemeler geliyor ve bunu da Gazprom mesa uyarıyor Avrupa'da gaz fiyatları yükselmeye devam edebilir diyor Nebati Ayçiçek ya açıklaması yapıyor tam ismiyle müsava nebati Temmuz'a kadar bize yeter ya kardeşim diyor futtaları zıttırı sayın merkez bilmemnesi ee, yani her şey birbirinin içerisine geçiyor motorine benzin'e bir zam daha geliyor bu gece zam geldikten sonra açıklanacak zamdan sonra bağımsız olup yarın gece de benzine 1 lira 12 yani 8 Mart gecesi de benzine 1.12 motorinde de 2.34 TL zam bekleniyor. Ha, böyle böyle 25 liralara doğru koşuyor. Benzin ve motor, motorin motor. çürümenin ortasında kendi başına buyruk ilaveten şekillendirilmiş yerdi. Tabi bir de koronavirüs var. Artık kimsenin iplemediği ya da umursamadığı maskeler çıktı. Çünkü hobaray devri sabık iktidarımız ilk günde Türkiye'de çıktığı açıklanan ilk günde yalan söylüyordu. Bugün de hala yalan söylüyor. Etrafımızda onlarca insan hasta. Onlarca insandan ama işte emtübü olan var. Ama işte can kaybı olan var. Gerek esnafı, gerek dostu, gerek bilmem nesi. Türkiye'de son 24 saatte hesapta 132 insan yaşamını yitirmiş. 34.343 yeni vaka tespit edilmiş ki savaşın tek bir gününde zaten bu kadar insan katledilmedi ya da ölmedi. Bizde göstere göstere her şey yapılıyor. Ve yalan söylendikçe Mehmet Ceyhan mesela dün delirmişti. Hani bari düzeltecekseniz doğru düzgün bir kaleminizle düzeltin de bir şeye benzesin kardeşim ya deyip bakana sitem etmişti. Sitem etseniz de bu etmeseniz de bu çünkü Covid gündem değil artık bitti. Ee, Lafta bitti tabi de yani hepimizin hayatından neler koparacağını ya da neler götürdüğünü biz covid geçirenler de dahil hepimiz ayrı ayrı yaşayacağız. Buna göre de tedbirlerimizi almakta fayda var. İster maske takın ister maske takmayın, ister şunu yapın ister bunu yapın ister bunu yapmayın şunu yapmayın ya da aşı olun olmayın. Ama bir biçimde hayat devam ediyormuş. Mecbur kaldığımız için mecburiyetlere rehin edildiğimiz için ve sürekli bir abukluğun içerisinde bir o yana ve bu yana savrulduğumuz için. Dönelim savaşa. Hayat kendi normalinden bambaşka bir çeyreğe zaten mahkum edildi. Bugün 12. gün bitiyor. 13'e girdiğimizde devam eder mi? Yarın ne olur? Bu kaydı dinlediğinizde gerçekten bilmiyoruz. Bunların hayatın hiçbir biçimde sorgusuna düşünmüyor. Çünkü yüzlerce sivilin çoktan katledildiği bir savaş güncesinde artık resmi rakamlara dahil konuşulmayan, evlerini savunanlarla evini bir süreliğine işgale gelenlerin birlikte ortaya çıkarttığı ağır zariyat tablosu İnsanın bedava tüketilebilen bir varlığa dönüşümünü de gösteriyor. En az 10.000 insan artık ölü. Hayat bu kadar kısacık cümleler arasında mahvedilmeye de rehin olunuyor. Kimselerin görmediği ve görmeye de bir türlü çalışmadığı şeyin yalanlarla donatılmış bir savaş kurgusunun değil de basbaya afaki bir cehennem olduğunu bir kere daha teyit olunuyor ki bugün aynı lafı, aynı bu yazdığım cümleyi Ukraynalı bir mültecinin Polonya'dayken de teyit edeyim, bir kere daha ileteyim. Demek ki aynı şeyleri hissedebiliyoruz. Bir yaşam sahasının imhasında yalanlar, hakikatin kör karanlığını örtbas etmeye kafi gelmez. Var edilen şey şu 10 günde, 12 günde, 13. günde neyse ne bir biçimde ortaya saçılan gerçeklik bu bahiste bu karanlıklar dahilinde bir yalın, yarın söz konusu edilebilir mi? Bir, ya, bir yarın bırakılır mı zaten? Meselemizde orada savaş sürekli yalanlarla örtüştürülürken hakikat neye çıkacak? Meselemizdir. Bir tükeniş sarmalında 21. yüzyılın henüz başlarında 8 Mart 2022'de Dünya Kadınlar Günü'nü de kutlayalım. Bizim ne haddimize? Gerçi de en azından mücadeleleriyle soluk alabildikleri müddetçe bizlere var ettikleriyle kadınların haklarının e, savunmalarının inadını destekliyoruz. Onların zatı varlıkları her şeyden önce var edebildikleriyle yeni eşitler, yeni ufuklar açtıklarını biliyoruz. İstanbul Valiliği çirkeflik yapmış, 8 Mart yasakmış. Yasak ne yol diye protesto ediyorlar. Haklılardır, son derece yerlerindedir. Yüzlerce kadının katledildiği bir ülkede hayatlarını savunabilmek, barış için mücadele edebilmek, Kimsenin ses etmediği, uğraşmadığı şeylere dair yorumlar getirip insanları hakikate doğru ulaştırabilmek meseleleri, meselemiz herkesin meselesi olmasının da temennimiz olarak, dipnot olarak söylerim Charlie B ile Space Dust'la veda edeceğiz. sestimeram Karşı Radyo'nun bize sunduğu imkanlar dahilinde bizi açtığı süreç içerisinde ortaya çıkan bir angajman, bir ajitasyon ee, doğru kullanıldığında mühim bir meseleyi ortaya çıkartıyor. Can sıkıcı bir yayın. Kulak verdiğiniz için teşekkür ederiz. Burası karşı radyo. mm -hmm.